Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Bars Bey ve Cem Duran. Aaaa! Oyun içinde oyunda tekrar birlikteyiz. Ben Mehmet Emin Bars Bey. Ben Cem Duran. Oyun içinde oyunun e, ikinci programında Cem'le birlikte tavlayı konuşmuştuk. Cem tavlayla yakından ilgili olduğu için onunla ilgili bize bilgiler vermişti. Giremediğimiz konulardan biri. Tavlanın Tarihi'ydi. Bu da oyun içinde, oyunun bu dönemki sonundan ikinci programı. Kasten yapmadık ama öyle bir isabet oldu. Bugün Tavlanın Tarihi'nden bahsedeceğiz. Genellikle Cem bize anlatacak. Ben de yer yer sizin aklınıza gelebilecek soruları sormaya çalışacağım. Evet, neden Tavlanın Tarihi diye soruyu olabilir dinleyiciler. Çünkü Tavla bilinen en eski masaüstü oyunu. Dolayısıyla bu açıdan bir ilginçliği var. Evet oldukça ilginç bir öykü. En, en başından başlayabiliriz Cem. Evet e, tabi tavlanın oynanması için e, zarlar gerekiyor. Zar olmadan çok bir anlamı yok. Ben 3-5 attım e, diye oynamak diye bir şey yok. E, zarların ortaya çıkışı da çok eski. İlk zarlar bildiğimiz yüzlü zarlar değil. Başka şeyler kullanılıyor. Örneğin yazı tura işlevi gören kemik parçaları e, atıldığında ya o tarafı ya öbür tarafı gelen. E, evet bunlar, ikili bir sistem. İkili sistem veya taş parçaları Hı -hı. bazen birlikte atılarak e, oynanıyor. Bunlardan peçiçi oyunu vardır Anadolu'da oynanan örneğin 6 tane kemik atılır ve onların Toplamına göre hamle yapılır Hepsi 200'lü müdür bu kemiklerin O oyunda 200'lü ama başka Hı -hı. kemikler de var 400'lü değil mi tabii, Hı -hı. E, Koyunun aşık kemiği e, Kullanılıyor genelde Bizde hatta zar atarken haydi yavrum kemik Denir e, onun da kaynağı Yine zarların e, kemikten yontularak yapılıyor Orijinalde olması. öyle. Esinler. Şu an öyle değil ama herhalde. Normal oynadığımız tavlalarda. Tabii. Artık e, çeşitli plastiklerden yapılıyor. Evet. E, zar kelimesinin kökeninden biraz bahsedelim. E, Latince'de datum verili anlamına geliyor. Hatta data veri olarak Türkçe'ye çevrilmiş bir kelime. Hı hı. E, datum'dan bu e, dado İtalyanca'da hı hı. ve İngilizce'de die e, olarak çevriliyor. Die zarın tekili dice deniyor e, çoğulun Bizde de benzer bir e, kökenden geliyor zar kelimesi. Gizli olan bilgiyi görünen kılmak için zar atıyoruz. Hı hı. E, tabii zar sadece oyun oynamak için değil aynı zamanda kehanette bulunmak için de kullanılan bir şey. Dolayısıyla kehanette bulunurken geleceğe dair gizli bilgiyi açığa çıkarttığımız için yani zahir hale getirdiğimiz için hı hı. buna zağır denmiş Arapçadan. Falcılıkla büyüyle yakından ilgisi var bu Tabii. Hı hı. Böylece gizem tezahür ediyor Yine ZHR kökünden Arapçadaki Ve datum haline geliyor Evet bilgiye hı. mashar oluyoruz mashar da aynı kökten Yani ZHR kökünden gelen zar kökünden gelen hı hı. Bir sözcük zarlar ortaya çıktıktan sonra ilk yapacağımız şey Oyun olarak zarı atarak kimin daha büyük attığına Bakmak olacak Ardından yapabileceğimiz şey ise Birer piyon alıp birer taş alıp ...onları attığımız ara göre ilerletmek olabilir. Böylece ilk yarış oyunları da ortaya çıkmış oluyor. Aslında bildiğimiz klasik board gamesleri bana hatırlattı bu, bu mantık. Sen e, yarışa kaçmaya ve engellemeye dayalı diye ifade ediyorsun mesela. Evet. E, küçükken de oynadığımız bu tarz oyunlar var. E, kabaca merdiven ve... E, Türkçesinin e, aşağı kayma hareketleriyle... Yani yukarı çıkma ve aşağı kayma hareketleriyle açıklanan oyunlar. Küçükken hı hı. de oynadığımız. Belli bir kareye gelince merdiven sistemiyle yukarı çıkıyoruz. E, kaydırak e, Türkçesi. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> e, belli karelere gelince de kaydırakla aşağı iniyoruz. Tekrar başladığımız yere dönüyoruz bazen. E, bu tür oyunlar e, çok eskiden beri mevcut. E, tavlanında bir şekilde atası oluyorlar. Bunların en eskileri... E, Çoğu oyunun olduğu gibi hatta çoğu tarihi eserin olduğu gibi Mısır dönemine ait. En iyi onlar kayıt tuttuğundan ve sakladığından dolayı senet oyununu görüyoruz. Senet oyunu tam bu bahsettiğin şekilde bir oyun. Yani zar atarak piyonumuzu hane hane ilerletiyoruz. Bu mantığa dayalı. Fakat Mısırlılar buna gizemli bir anlam yüklemekte de pek gecikmiyorlar. Senet oyunu öldükten sonra kişinin... ...öbür dünyadaki yolculuğunu anlatan bir oyun. Hatta oyunun son hanesinde raya ulaşma söz konusu. Evet. Ee, bir çeşit falcılık ve din işinin içinde var yine. Evet. Hani oyunun sonu senin kaderinin ne olduğunu da... ...bildiğimiz hani kağıt falları baktığımız gibi Aynen bir işlevi var. Aynen Hatta şöyle senet oyunu tek kişi de oynanıyor. Ee, pek çok e, taş kabartmada firavunların tek başına oynadığını görüyoruz. Önce buna bir anlam verilmiyor. Fakat aslında kişi kaderine karşı oyun oynuyor. Öldükten sonra başıma neler geleceğin... Orada bir simülasyonu yapmış oluyor. Belki Firavunlar oyuncak kendine layık rakip de bulamıyor olabilir. <gülüyor> evet yenilmek istemediğinden. Evet. Ee, hızlı geçecek olursak senete benzer başka oyunlar da var. Özellikle Sümerler'de ortaya çıkan bir Ur oyunu. Soylu Ur oyunu diyoruz. Çünkü gerçek ismini bilmiyoruz bugün. Onların ne ad verdiğini. Aynı şekilde İran'da da benzer oyunlar bulundu. E, hatta son dönemlerde internette e, İranlı bir... ...yetkilinin açıklaması vardı. En eski tavla takımı bizden çıktı şeklinde. Bu gerçek değil. Ee, hem... Kınıyoruz onları buradan. <gülüyor> evet, e, böyle bir haber çıkınca interneti birden yaygınlaşıyor. E, hı hı. İnterneti aradığımızda tavlanın en eski tavlaları diye... ...büyük ihtimalle İranlı kaynaklara ulaşacaktır e, arayanlar. Fakat aslında böyle bir şey yok. En eski takımlar Mısır dönemine ait. E, benzer oyunlar olduğunu söyledik bunların. Birbirine tabii ticaret yoluyla ve savaşlar yoluyla e, hızlıca yayılıyor. Hem gemilerde seyahat edenlerin hem de askerlerin boş zamanlarını geçirmek için sık sık başvurduğu bir şey oyun oynamak ve kumar oynamak. Kumar için de ideal oyunlardan biri tavla o dönemlerde. Bu şekilde oyun antik Yunan'a kadar gidiyor. Yunanlılar da tabii kayıt tutmayı seven insanlar olduğu için onların da çok ilginç tavla hikayeleri var. Bunlardan örneğin Sofokles tavlanın Truva Savaşı sırasında... ...sıkılan askerler tarafından bulunduğunu söylüyor. Herkes kendisine mal etmeye çalışıyor bu oyunu. Anladın evet. O kadarıyla. E, aynen o şekilde. E, bununla birlikte tam kaynağı da o zamanlar... E, ...bugün anladığımız anlamda bir tarihçilik anlayışı olmadığından tabii... ...herkes en yakınında neyi görürse bunlar bulmuştur. Ben yani. bundan gördüm. O zaman kökeni budur. Evet. Bu şekilde. Aynı şekilde e, Çin kaynakları da her zaman dışarıdan gelen şeyleri... ...bunları Hintliler buldu der. Çünkü evet, batıyla olan yolu geliyor. hep Hindistan üzerinden geçtiğinden e, bu şekildedir. Burada e, Yunan oyununa baktığımızda Kubeya ismindeki ile oldukça benzerlikleri olduğunu görüyoruz. Bir kere her tarafın 15'er pulu var. Tavlada da bu şekilde. 12 şer haneden 3 sıra var. Bizde 12 haneden 2 sıra vardır. Yani toplam 24 tane hane vardır. Onlar da 3 çarpı 12 şeklinde. Daha büyük bir oyun alanı var. Daha büyük bir oyun alanı. Onun dışında e, pulları oyuna e, sokmak. Pulları toplamadan önce hepsini son kadrana getirmek, önce kırık pulu oyuna sokmak gibi özellikler Yunan tavlasında da mevcut tıpkı bizde olduğu gibi. Dolayısıyla oldukça benzerlikler görüyoruz. Bizim bildiğimiz tavlaya dönüşmeye başlıyor oyun. Evet dönüşmeye başlıyor. Hı hı. Bu tavla ardından Roma İmparatorluğu'na da geçiyor. Romalılar özellikle kumara son derece düşkün oldukları biliniyor. Hatta Roma'da en hızlı yayılan şeyin bir veba bir de kumar olduğu söylenir. Kumardan kasıtları da burada Tavla. Var mı başka kumar niyetini oynanan oyunlar bilinen? Ee, çeşitli zar oyunları var. Zar atmaya e, dayalı. Fakat bunlar tamamen stratejiden yoksun oyunlar. E, yani zar tamamen atıyoruz. şans öğesi olan. Evet. Hı -hı. Hı. E, tavla ise şansı beceriyle birleştiren bir oyun. Hı -hı. Ve Roma'da en düşük sınıftan en yüksek sınıfa kadar herkesin oynadığı bir oyun. E, bunu şuradan biliyoruz. E, bazı yine Roma kayıtlarında imparatorların oynadığı oyunlara dair bilgiler var. Bunlardan en, en ünlüsü de İmparator Zeno'nun bir oyunu. Zeno kumara olan düşkünlüğüyle bilinen bir imparator. Hatta tavla da e, şehrine oynadığı söylenir. Yani gazozuna değil de şehir için oynadığı. E, evet. Şu şehir senin olsun gibisinden. İmparatorların oyunu böyle olur. <gülüyor> Merak evet. ediyorum İmparator Zeno haydi yavrum kemik diye mezar <gülüyor> atıyordu. Kayıtlara evet. geçmiş olabilir mi? Öyle olup olmadığını bilmiyoruz ama e, ünlü imparatorların ve hükümdarların çok sinirlendiği oyunları biliyoruz. Sonradan belki bahsetme zamanımız olursa. Alparslan'ın da aynı şekilde böyle çok sinirlendiği bir oyundan İran kaynaklarında bahsedilir. Alt, altı altı atması gereken bir yerde bir bir atarak o zamanlar iki olarak oynanıyor. Çift de oynanmıyor. Evet çift kuralı yok en düşük zar oluyor değil mi? Evet yani Alparslan'ın e, ne kadar sinirlendiğinden e, kaynaklar uzun uzun <gülüyor> bahsetmiş. Karşısında olmak istemezdim evet. o anda. Bu İmparator Zenon'un pozisyonu da şu açıdan ilginç. Elimizdeki en eski oyun pozisyonu bilinen. Ee, Geno... Yazılı kaynaklara geçmiş Zeno evet, o oyunu kaybettikten sonra yine benzer şekilde aşırı sinirlenip Bu oyunu kayıtlara geçsin diyor Ve elimizde hala o Zenon'un yenildiği şanssız oyunun kayıtları var 3 zarla oynuyorlar bir de değil mi? Evet o dönemde 3 zarla oynanıyor 600'lü zarlar mı? Yine 600'lü zarlar evet. ee, Elimizdeki en eski da zaten bildiğimiz anlamda o döneme ait hı hı. Ee, Milattan önce 400 yılından kalma Etrüsk döneminden zarlar var ee, Hatta bu zarlar o kadar eski ki Zarların üstündeki e, noktaların olmasının nedeni, yani 1, 2, 3 diye Arap rakamlarının değil de 1 nokta, 2 nokta, 3 nokta olmasının nedeni rakamlar daha bulunmadan önce zarın bulunmuş olmasından kaynaklanıyor. Evet. Oldukça İlginç. klasik evet. bir tasarım diyebiliriz bu açıdan zara. E, ardından tabii yine Romalılar da hem ticaret hem de savaşa düşkün olduklarında hem Avrupa'ya doğru hem de tekrar Doğu'ya doğru yeni kurallarıyla Romalıların geliştirdiği oyun. ...her iki tarafı doğru da yayılıyor. İşgallerle birlikte oyun... ...hem ticaretle hem de işgallerle birlikte... ...doğal olarak bir yayılma süreci yaşıyor. Evet. E, bunun nedeni hem askerlerin... ...hem de tüccarların e, oyunu çok sevmesi. Evet. Boş zamanları bol olduğundan... ...özellikle askerlerin savaşmadıkları zamanlarda... Değil e, Daha başka ne yapabiliriz? <gülüyor> evet. Bol bol... E, ...tavla oynama fırsatı buluyorlar. E, ve bu şekilde oyun tekrar doğuya... ...Romalıların bulduğu yeni kurallarla... ...bu arada yeni kurallar demişken... ...ondan da bahsedelim... E, o zamana kadar oyun hep aynı tarafa doğru oynanıyor. Bu tek yönde ilerleyen bir oyun. Tek yönde ilerleyen bir i̇ki oyun. İki oyuncu da aynı istikamete gidiyor. Evet. Ee, Romalılar 3 sıra halindeki 12'yi 2 sıraya indiriyorlar. Bunların en eski örneklerini Efes'te bulmak mümkündür. Efes'te bir tavla takım vardır. Taştan oyulmuş. Evet. Ee, ve oraya gidenler e, dikkat ederlerse o tavla takımı dünyadaki en eski tavla takımlarından biri e, görebilirler. Aynı şekilde Pompei'de de hemen hemen her e, evin Bahçesinde tavla takımları bulunmuş. Bu şey mermere oyulmuş şekilde mi oluyor yoksa normal e, taşınabilir ekipmanlar şeklinde mi ee, Biz en azından mermere oyulmuş olanlarını biliyoruz. Hı hı, diğerleri ee, kalmamış. Evet muhtemelen. diğerleri kalmamış olabilir. Ee, eminim tahtadan da o sırada yine tavla takımları yapılmıştır fakat evet. e, kalmamıştır. Ee, doğuya doğru gittiğini söyledik tavlanın. Burada İran'a ulaştığında tavla yine bazı önemli kural değişiklikleri oluyor. Bunlardan en önemlisi artık iki tarafın pullarının zıt yönde ilerlemesi. Yani ben saat yönde ilerliyorsam rakibim saatin ters yönünde ilerlemeye başlıyor. Bu kural değişikliği nasıl oluyor merak ediyorum. Bir gün birisi iki arkadaş oynarken ya ikimiz de niye aynı yöne gidiyoruz? Biz aslında rakipleriz. <gülüyor> Birimiz farklı yöne gitsin mi diyor yoksa... Aslında böyle bile olmuş olabilir evet. evet. Ee, şimdi bunu tabii tam olarak bilmiyoruz fakat... Ya da kralın fermanı olabilir. Krallarda oynuyorsa daha kesin bir çözüm. <gülüyor> evet yenilince bir de öyle deneyelim demiş olabilir. Evet. Şöyle bir şey var. Oyun çok e, çeşitli gruplar, insan grupları tarafından oynandığı için kurallar da anlatılırken değişebiliyor. Evet. Bunun örneklerini başka oyunlarda da aslında görebiliriz. Örneğin Anadolu'nun bir köşesinde oynanan bir oyun başka bir köşesinde farklı kurallarla oynanabiliyor. Bir şekilde kulaktan kulağa çocuklar vasıtasıyla o oyun anlatılırken ...bir kural değişikliği olabiliyor. Bildiğimiz kulaktan kulağa oyununda sözün değişmesi gibi... evet, evet. ...oyunun kuralları da değişiyor. Belki oyunu tamamlamış biri... Kendisi başka tamamlıyor biri, ya da. Evet, tamamlayarak bu şekilde oyun almış bile olabilir. Hı hı. Ee, sonuçta ama olan şey şu... ...yeni kurallarla oynanınca... ...tekrar bir, burada evrimsel süreç söz konusu tabii... Ee, ...hangi versiyonları daha başarılıysa oyunun... ...onlar bir sonraki kuşa aktarılıyor. Diğerleri eleniyor. Cezbedici olanlar hayatlarını evet, En sürdürüyor. eğlenceli olanlar. En iyi de. tavla oyununu oynuyoruz yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet bu söylenebilir. Ee, burada İran'a geldiğini söyledik tavlanın. Ee, bizim de yine e, genel bilgimiz oyunun İran'dan çıktığı yönünde. Kısaca bahsettik tabi işte Roma'da, Mısır'da oyunun oynanmasından. Fakat bizim kaynaklarımız İran'ı gösteriyor genelde. Bunun da nedeni Firdevsi'nin yazdığı Eser. Firdevsi Şahname'sini bundan bin yıl önce, tahminolar bin on yılında yani tam bin yıl önce yazdığı tahmin ediliyor. Burada Firdevsi tavlanın çıkışını anlatıyor. Onun hikayesine göre aslında burada şunu da bahsetmek gerekir tabii. Firdevsi bunu Büzür Mehir'in bulduğunu yazıyor. Birinci Hüsrev'in veziri olan Büzür Mehir'in. Fakat bazı başka kaynaklarda Ardeshir'in bulduğunu söylerler. Hatta onun İrancı'daki ismi olan Nardşir'in Ardşir'e gönderme olduğunu da bahsederler. Şir burada aslan anlamında. Firdevs'in hikayesine göre o dönemde Hindistan İran'a vergi veriyor. Bir bakıma İran'ın boyunduru altında Hint Hind İmparatorluğu. Hindistan İran'a bir elçi göndererek yanında yüzlerce yüklü deveyle ve fille ee, İran şahına geldiği zaman Yanında bir oyun getiriyor Ve bu oyunu bakalım çözebilecek misiniz diyerek Bir bilmece olarak sunuyor Bizden vergi istiyorsunuz ama bunu çözebilecek misiniz gibi Meydan evet. okuma aslında Evet aslında bir meydan okuma Bizim kültürümüz sizden daha üstündür anlamına geliyor Bir bakıma e, hı hı. Bu meydan okuma Bu oyun bildiğimiz aslında satranç oyunu Ve İranlılar Düşünüp taşınıyorlar bu oyunu çözemiyorlar ve e, Hüsrev'de İmparator Hüsrev veziri Mehira e başvurarak e, bu oyunu bir desen çözmeyi deniyor şeklinde bir açıklama yapıyor. Büzurmehir odasına kapanıyor ve bir gün sonra satrancı öğrenmiş olarak odasından çıkıyor ve elçileri oyununda yeniyor kendi oyunlarında. Böyle bir hikaye var. Tabii bunun imkansız olduğunu bilsek de. E, bir <gülüyor> Güzel günde... bir hikaye. <gülüyor> evet. Ardından Büzurmehir hatta yeni bir oyun geliştiriyor ve bu oyunu Hintlilere ee, bakalım siz bu oyunu çözebilecek misiniz Dercisini Hatta oyunu bizzat kendi yanına alarak Hindistan'a gidip e, Hintlere soruyor. Bu oyunda tabii bildiğimiz tavla. Hatta bu hikaye şöyle bağlanır. Sizin bize gösterdiğiniz oyun sadece bir beceri oyunu. Ama gerçek hayatta hem beceri hem de şansa yer vardır. İşte bu oyunda onu temsil eder diyerekten. Evet aslında bildiğimiz bendeki e, bizim kültürümüzde olan tevekkül ve kısmet. Kavramların evet. çarşı. Yani tavlada elinizden geleni yaparsınız ki bu kısımda da yapacağınız çok şey var ama ondan sonrası artık size gelen zarın kısmetidir. Doğru. Aslında e, belki de e, tavlanın e, bazılarına göre Orta Doğu'da çok sevilmesinin, çok yaygın olmasının nedeni bu oyundaki e, kadere olan göndermedir. Çünkü kaderci bir anlayışın hakim olduğunu da söyleyebiliriz. Evet. Yani çok deterministik, çok akılcı bir insanın böyle bir buna benzer bir oyunla karşılaşmamışsa böyle bir şans faktörünü algılamakta zorluk çekmedi. Belki o dönemin Hindistan'ında bu hikaye kurmaca gibi duruyor ama evet, e, Böyle bir zihinsel Farklılığa işaret ediyor olabilir ee, Evet yani bizdeki batı algısı Genelde batılılar mantığa dayalı Deterministik düşünen insanlardır Bu Bunun da en güzel simgesi Tabi satranç Ortadoğullar ise kadere inanan insanlardır Bunun da bir simgesi e, tavla Fakat e, bu şekilde düşünmenin yanlışlığı Şurada e, Geçmişe gittiğimizde binlerce yıl öncesinden Bahsediyoruz bu dönemlerde Bu şekilde bir anlayışın olduğunu söylemek zor Hatta tam tersinde olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa'da daha kaderci bir anlayışın... E, ...Orta Asya'daysa daha e, mantıksal, bilimsel bir anlayışın o dönemlerde hüküm sürdüğünü söylemek mümkün. Tabii o dönem medeniyeti Orta Doğu'da Avrupa'ya göre daha ileride sayılıyor tırnak içinde. Evet, evet. E, bunu söylemek mümkün. E, bunun dışında yine aynı kaynaklardan e, şunları da öğreniyoruz. E, Hindistan'da o sırada gerçekten Sasaniler e, hüküm sürüyor. Yani İranların e, hakimiyeti altında. İran ve Hindistan arasında çok sıkı kültürel alışveriş var. E, Satranç gerçekten Hindistan'dan İran'a geçtiği kabul ediliyor. Hı hı. E, bunun dışında Hint kaynaklarındaki ilk tavlaya dair göndermelerin 7. yüzyılda ortaya çıktığını görüyoruz ki... ...bu gerçekten e, 1. yüzyılın yaşadığı döneme denk geliyor. Onlar da biz bulduk mu diyorlar yoksa? <gülüyor> yani evet e, aynı şekilde... Gerçi kaynaklar değişiyor. Bazıları yine İran'dan geldiğini oyunun söyleyen de var. Hı hı. Fakat söylemeyen de var. Bu konuda kesin bir kaynak yok. Burada şunu söyleyebiliriz. Büzur Meyri olarak tanınan kişi bir eser yazıyor. Pança Tantra isminde. Bu bir Hint eseri. Ve İrancıya çeviriyor. Yani Pehleviciye o dönemki. Fakat orijinali kayboluyor. Çevirinin orijinali kayboluyor. Evet. Orijinal kitap. Elimizde yok bugün. Hı hı. Fakat çevirisi Arapça'da Kelile ve Dimle ismiyle biliniyor. Ve e, Arap edebiyatının önemli eserlerinden bir haline geliyor. Evet. Bugün de baskısını birçok kitapçıda görebiliyoruz halen daha. Evet. Bu açıdan e, ilginç. Hem tavladan bahseden bir kitap hem de orijinali yok ama çevirisi ünlü olmuş Biz çevirisinin çevirisi Yani bir 8. yüzyılda çevrilmiş bir de 20. yüzyılda evet. çevrilmiş. E, ardından e, yine İran e, kültüründe Hakim olan zerdüşçülüğün oyun üzerinde büyük etkisini görüyoruz. Gerçi daha önceden de bazı göndermeler vardı. Örneğin tavlada 15 taşın olması bir tesadüf değil. Çünkü 15 artı 15 yani kendi ve rakibimizin taşların toplamı. Ayın günleri olan o zaman kabul edilen 30 güne karşılık geliyor. Bu, bu ilginçliklerinden biri. Ee, başka zaman göndermeleri de var yine o dönemki zerdüşçülük inanışında çok önemli olan. Örneğin oyunun 4 kadranı 4 mevsimi simgeliyor. Karşılıklı 12 şer üçgen, yılın toplam 12 ayını simgeliyor. 30 pul ayın 30 gününü, bunu söylemiştik. Ee, onun dışında zarın 2 tane karşılıklı yüzeyin toplam her zaman 7 eder. Yani 1'in karşısında 6, 2'nin karşısında 5, 3'ün karşısında 4 vardır. Bu 7 günde bildiğimiz haftanın 7 gününe karşılık geliyor. Yine siyah beyaz pullar gece gündüzü e, ifade ederken 24 tane günün 24 saatine karşılık geliyor. Ee, bu şekilde birebir bir, bir e, zaman göndermesi vardır tavlada. E, bu gerçekten o kadar bir... Çeşit bir çeşit takvim gibi. Evet, bir çeşit takvimi geliyor. Hatta pullar o dönemde e, bizim bildiğimiz başlangıç pozisyonundan değil de bütün pullar dışarıdayken oyuna giriyor. Birer birer oyuna giriyor. Bu da yine aynı anlıştı işte. E, i̇nsan ömrünün dünyaya bir uçtan girip... E, aylar, yıllar sonra. Aylar, yıllar sonra evet. Dünyadan ayrılmasını Simgelediği de söylenir hatta. Ee, bu şekilde pek çok kaynakta e, o dönemde de Tavlı e, kendine yer buluyor. Çeşitli kaynaklarda var. Benzer bilgilere ulaşıyoruz. Fakat ayrıldıkları yerlerde var. Alparslan'dan kısaca bahsetmiştik. Ee, Türklerin oyunla tanışması da yine İranlılar vasıtasıyla olduğu e, kabul ediliyor. Bu dönemde Orta Asya Türklerinin hatta İranlardan tavlayı öğrenirken bir resmi de mevcut. Ee, internetteki kaynaklarda, belli bazı kaynaklarda bu resme merak edenler e, ulaşabilirler. Sasanilerden e, dolayısıyla Türkler oyunu öğrenmiştir. Ee, yine aynı dönemde Arap kültüründe de oyun kendine yer buluyor. Ee, İslamiyetin çıkışına denk gelen bir dönem. Dolayısıyla İslam yayılırken Arabistan'da tavla zaten bilinen bir oyundu. İslam öncesi bir gelenekti. Evet, Orası e, için. Hı -hı. yayılmıştı. Bununla ilgili hatta e, çeşitli e, sözler vardır. E, yani İslam'ın tavlaya bakışı nasıldı gibisinden. Fakat bu da o, tabii oldukça uzun bir konu. Evet, farklı bakış açıları var sanırım. Cem, e, şarkı arası da vermedik ama halen daha hikayeyi bitirebilme. Evet, tavla o kadar uzun ki şarkı arası var e... Burada biraz atlama yapıp e, modern zamanlardan bir iki ipucu mu versek modern zamanlardaki öyküsüne... Emevilerin e, İspanya'ya tavlayı taşımasından daha başka ve böylelikle Avrupa'ya taşımasından bahsediyorsun. E, Avrupa'da katlanabilir tavla tasarımı ortaya çıkıyor Evet aslında çıkıyor bundan e, artık kısa, Ondan kısa, kısa belki bahsedebiliriz. Taraftan. Gerçekten tavlanın not, not. tarihi e, tamamını anlatmak Ki bu özet haliydi buraya kadar daha. Evet. Hı -hı. E, şunları söyleyebiliriz. Avrupa'da da çok yaygın bir oyun tavla. Hatta e, Kuzey Avrupa'da da e, bulunmuştur tavla tak takımları. E, Güney Avrupa'da da. Ülkenin kıtanın her yerinde mevcut. batangemilerde gemilerde sık sık tavla takımlarıyla karşılaşılır. Ve kumar olarak görüldüğü için pek çok dönemde de yasaklanmış. Hatta tavlanın katlanabilir olmasında bununla ilgili bir hikayesi vardır. Ee, şöyle ki Go ve satranç takımları genelde katlanmaz. Standart olarak düzdür. Düzdür evet. Hı hı. E, tavla ise genelde standart olarak kapanabilir bir oyundur. Bunun nedeni tavlanın kapatılarak kitapların arasına konulabilmesi ve kolayca e, taşınabilmesi. ...bunun da nedeni kumar olarak görüldüğünden... ...nerede görülse yakılan bir oyun... E, ...özellikle tutucu insanlar tarafından. Hatta cezalandırılabiliyorlardı sanırım. Evet. E, hemen hemen her dönemde... ...tavla oynamanın cezaları belirtilmiştir. E, bu Japonya'da da... E, ...çok eski kaynakları gördüğümüzde... ...9. yüzyılda, 11. yüzyılda... E, ...yasaklanması ile ilgili... ...kanunları görebiliyoruz. Avrupa'da da aynı şekilde kilise... ...fırsat buldukça tavlayı yasaklamaya çalışmıştır. Aynı şekilde... E, ...askerler arasında da popüler olduğundan... ...Kral Richard'ın bir ünlü yasaklaması vardır. Hatta kardeşi de oyunu çok seven biri. Kral Richard kanunu koyarken... ...yalnız kralların oynaması serbesttir... ...şeklinde <gülüyor> madde de... E, ...koydurtuyor. Kendisinin evet. de çok sevdiğini... Biliyoruz. ...yasak koysalar bile kendileri vazgeçemiyorlar. Thomas Jefferson'dan... ...David Hume gibi birçok ünlü bildiğimiz e, ...Charles Darwin'e kadar... Çok batılı ünlü tanıdığımız Siman'da bu oyunu oynadığını biliyoruz aslında ama. Evet Thomas Jefferson özellikle e, Amerikan bağımsızlık bildirgesini yazarken günlüklerinde tavlada bugün şu kadar kaybettim. Bugün şu kadar kazandım şeklinde de her günün sonuna birer not olarak ekliyor e, tavladaki durumunu. De, David Hume aynı şekilde e, felsefenin tavla yanında ne kadar sıkıcı olduğundan bahsediyor. Ki ben de. katılıyorum kendisine <gülüyor> felsefeyi sevsem de. Charles Darwin her gün tavla oynayan biri. Hatta saati de sabitlenmiş durumda 8 ile buçuk arasında her gün karısıyla tavla oynayıp günlüğüne o gün kaç kaç kazandığını kaç kaç kaybettiğini yazıyor. Hatta hastalığına iyi geldiği için bunu bir tedavinin parçası olarak da uyguluyormuş. Evet. Ee, biz o niyetle yaklaşmıyoruz ama böyle bir yan etkisinin olması güzel. Cem çok teşekkür ederim. Birçok şeyden bahsedemedik. Özellikle modern zamanlardan yakın zamanlardan bahsedemedik. Evet e, tavlanın hikayesi tabi çok uzun olduğundan e, burada 5500 yıllık bir hikayeden bahsediyoruz. Hı hı. E, dolayısıyla 25 dakikada 5500 yılı anlatmak oldukça zor. Belki önümüzdeki yayın döneminde değil ama sonraki yayın dönemlerinde birkaç programa yayarak tekrar evet. üzerinden geçebiliriz. Bizi e, geçmiş programlarımızı Açık Radyo'nun podcast kanallarından dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta e, bir sonraki dönemde olmayacağımız için şimdilik son programımızı yapacağız. 25 hafta boyunca kimleri davet ettik neleri konuştuk. ...oyununla ilgili önemli notlarımızı düşeceğiz. E, i̇ki hafta önce size bir duyuru yapmıştık. Onun sonucunu aktarayım. 2-3 Ekim'de e, Mimaristan Üniversitesi'nde düzenlenen ...10. Uluslararası İstanbul Go Turnuvası'nı... E, ...başarıyla tamamladık diyeyim. E, Romanya'dan katılan Katalin Taron'un... ...profesyonel bir oyuncu şampiyon oldu. 100'ün üzerinde katılımcıyla... E, ...gerçekleştirilen bir turnuvaydı. 10 yıl önce 7 oyuncunun olduğu turnuvada... ...10 yıl sonra 116 oyuncuya ulaştık. E, evet, Mehmet sanırsam... ...senin de 23 Ekim'de bir Go tanıtım... Aktiviten olacak? Evet. İstersen kısaca ondan da bahsedelim. Beşiktaş Kuka Cafe'de oyun severleri, board games, tavla severler ve diğer birçok oyuncuyu mekanında barındıran Kuka Cafe. 23 Ekim'de bana da yardımcı oldu ve ben orada bir sunumla Goy'u yeni başlayanlara, ile ilgili genel bilgi almak isteyenlere bir sunum yapacağım. Kuka Cafe'ye internetten ve Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Goy'u tanımak istiyorsanız bu bir fırsat olabilir. Çok teşekkür ediyorum Cem. Peki ben, ben teşekkür ha, hafta, ederim Mehmet. Haftaya son görüşürüz. Son programda. Senin.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 Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Bars Bey ve Cem Duran.